Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, fidye ne kadardır? Yani bir tane oruç olamıyor. Ne kadar verecek? E, oruç olmayan ne verecektir? Bu ayette geçtiği gibi fidiye ayetinde e, miktarı nedir fidyenin? Yani bir tane oruç olamıyor. Yerine ne verecektir? Evet bunu devamlı biz e, birçok zaman e, şey yaptık. Ee, cevapladık ama hatırlatalım. Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, dinimiz oradan aldığımız için döneceğiz sünnette bakacağız. Ne var ne yok. Allah subhanehu ve teala Resulullah'ın sünnetinde bir tane yaşlıysa yaşlılığından dolayı oruç olamıyorsa yiyen de hastadır. O hastalığı da müzmindir. Yani kalıcı bir hastalıktır. Şifası artık yoktur. Bu bunun için oruç olmak üzerinden mücelleflik kalkıyor. Neye çevriliyor bu? Fidyeye çevriliyor. Fidye nedir? Bir fakiri doydurmaktır. Evet. Bu da hangi ayette geçiyor? Bakara 83 84. Ya eyhu'lledinene amenu. Ey iman eden. Kutibe aleykumus suyam. Kema kutibe alalledinene min qablikum leallekum tetequn. Sizin üzerinize oruç Oruç ferz oldu. Sizden öncekiler üzerine ferz olunduğu gibi. Oruç olsan hakkıyla ne olur? Ehli takva olursun. Ehli takva olsan ne olursun? Cennetle olursun. Evet. Sonra ayet devam ediyoruz. 84. Eyyâmen ma'dudâtin. Eyyâmen ma'dudâtin yani sayılı günlerdir oruc ayı. Aydır, bir aydır. 29 yana 30 gündür. Sayılı günlerdir. Femen kana minkum meryizan bir deneniz hastaysa au ala seferin yend seferdeyse fadde iddetun min ayamin ohr başka bir günler var onu ne yapar mesela hasta iyi oldu yen musafir e, seferi bitti ramazandan sonra o oruzu tutar sonra diyor ki ve alalldine yatiqune fidye taam miskinin ayer eee Tutamıyorsalar da olar ki fidye verecekler. Ta'amı miskin. Bir miskin ta'amı. Bir miskin doyduracak. Femen tatavva'a khayran fahu khayrun lehu ve intesumu khayrun lekum in kuntum ta'lamun. Diyor ki eğer tutan da khayrdir onun için. Tutmayan da e, e, Femen tatavva'a khayran fahu khayrun lehu. Kim tatavvuh etse, gönüllü olsa hayrdir onun için. Şimdi bu ayet, e, alimler diyorlar ki bu ayetin sonu eskiden nam, e, e, Ramazan ayı üç seferde farz olundu. Bir, oruç üç seferde farz olundu. Nasıl içki üç seferde yasaklandı? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de e, aşure, şey günü, bazı e, günler e, oruç oluyordu. Sonra Medine'de Aşure günü ilk önce oruç oldu. Ondan sonra Ramazan ferz olundu. İkinci senesinde e, şeyde, Medine'de hicrette ferz olunda, olunduğunda e, ne oldu? E, ferz oldu. İsteyen tutsun istemeyen tutmasın. Sonra ikinci senede ne oldu? Pardon. İkinci senede muhakkak ferz olundu. Bazı alimlerde diyorlar ki İbni Abbas gibi diyorlar ki bu ayet nesholunmadı. Bu ayetten kast ettiği Çimdir? Yaşlılardan yaşlı kadın, yaşlı erkek bular buları kast ediyor. Diyor ki: "Ve alalladine yutihunhu fidyetun. Taam miskinin." Bu ayet diyor yaşlılar için inmiştir. Hasıl kelam evet yaşlılar ve e, yaşlı artık oruç tutamıyor. Artık yaşı geçmiş, hastalığı var. Yen yani de sabit hastalığı var. Tutamıyor. Ne yaptı bu? Bunun yerine bir fakiri doyduracak. Her gün bir fakiri doyduracaktır. Bu da bütün dört mezhepte de bu da beledir. Şimdi burada alimler diyorlar ki hastaya gelirken yaşlı bu zaten bir sorun yoktur. Yaşlı yaşı geçmiş oruç olamıyor yaşından dolayı. Çok yaşı ilerlemiştir. Oruç olamıyor. Bunun budur şeyi. Ama hasta içi şişeli hasta var. Birilerine geçici hasta o geçici hastaf hemen kana minkum ala seferin fe'dete min ayamen okhra. O geçici hasta yani seferde o başka var, iyi olduktan sonra ne olur? Oruç olur. Eğer hastalıktan hastalık asnasında ölse o o oruç onun üzerine sukut etmiştir, düşmüştür. Bir kaza yoktur onun üzerine. Velisi de onun üzerine kazayamaz. Ama iyi oldu yapamadı o zaman velisi kaza yapabilir üzerine. Çünkü o hasta hasta gitti, müzürdür. İkinci hastalık sabit hastalık. Yapamıyor. Şeker hastalığı var, kanser var vs. Olamıyor. İmkanı yoktur. Bu hastalığın yerine ne verecektir? Her gün bir fakiri doldur, doyduracaktır. Delil de nedir? وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَتُونَ تَعَامُوا miskin Bu verilecektir. İkinci meseleye gelirken bu miskine ne verecektir? Yani bu taam yemek miskin doydurmak nasıl olacaktır? Bunun miktarı var mı? Ölçüsü var mı? Evet var. O da nedir? Bir fakiri doydurmak demişler nusfisağ. Sünnette geçtik gibi. Yarım saattir. Bugün de yarım sağ neye mukabelet ediyor? ben aşağı yukarı bir buçuk çilo'ya Nedir? O beldenin, o beldenin normal yemeğinden vereceksin. Mesela normal yemek, en çok kullanılan yemek bir beldede neyse, pilav ise pilav, burgulu ise makarnaysa makarna. Her gün bir fakire verip doydurursun onu. Bu da nedir? Ee, bu da e, fakirden doydurmaktan ilgilidir ama... Çünkü Allah subhanehu ve teala la yükellifullahu nefsen illa vis'ahe. Bakara ayında aynen 280, sonunda 286'da geçiyor. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ min حَرَجٍ Hac surasında Allah teala e, aynen söylüyor. E, dinde bir zor, e, şey, insanı zor duruma zorla mükelleflik yoktur. Ama ne var? Yapabildiğin kadar Allah subhanehu ve teala seni mükellef kılar. E burada mesela bir buçuk çülo dedik, bir buçuk yemek verecektir. Ama bir kısım alimler ihlaf ettiler. İlla ki pirinç vereceksin. Fıtra gibi. Bir kısımda dediler para verebileceksin. Zekat fıtrasında dedik cumhurun kavlu nedir? Dört mezhepte de paraya çevrilmez. Gerek ne verilsen gıda vereceksin. Çünkü Resulullah zamanında da para varıydır. Resulullah parayı söylememiş, gida söylemiş bu sabit zahir üzerine kalacaktır. Fidye diyor ki, aynen fidye de, de alimler diyorlar ki yemek vereceksin. Bir buçuk yemek vereceksin. Pilav vereceksin, şey vereceksin, makarna vereceksin. Onun karşılığında, mesela bir kilo pirinç ee, üç liraya ise ben bir buçuk kiloyu dört buçuk lira her gün bir fakire veriyorum. Olur mu? Bazı alimler düğürler olmaz, bazı alimler düğürler olur. Ama sonuçta e, para vermek e, yeni bir iştihattır, ama doydurmak daha iyidir. İmkan var ise doydurabiliyorsa doydursun. Çünkü sahabeler böyle yapmışlar. Fakirleri doydurmuşlar. İbni Abbas Enes yaşlılığında ne yapmış? Fakirleri getirmiş yemek vermiş olarak. Keffaralarını onlara yemek verilmişler. Enes yaşlandı orucu olamadı. Yemek verdi. Enes Hazret Enes zamanında da para varıydır. Niye para vermediler? Onu hiç yemek vereceksin. Ha ben fakir bulamadım desen bu da bir e, imkan olmayan bir şeydir. Ama yani sonuçta bu kefara çıkacaktır. Mükemmel istiyorsan Allah'u alem fakira bir kilo. Mesela fakir aileler çoktur. Ben bir ay oruç olamıyorum. Benim babam hastadır. Bir ay oruç olamıyor. Bir ayı çarpacağım bir buçuğa 45 kilo pirinç yapıyor. Ararım. Fakir adam evi çok var. Ararım o fakir adama veririm onu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.